Orta Nef Tabanı baştan başa beyaz gri mermeriyle döşenmiştir. Müezzin mahfili'nin yanında tabanda yer alan kare biçimli ve yuvarlak taşlarla dekor edilmiş kısım, bazı kaynaklarda imparatorların taç giydiği yer olarak geçmektedir. Ancak tekniği ve kalitesi bakımından tezihinatlı bu döşemenin Ayasofya mimarisine yabancı olduğu ve muhtemelen başka bir yapıdan nakledildiği anlaşılmaktadır. Normal olarak imparatorlar kilise ortasındaki ambon üzerinde taç giyiyorlardı. Gene cami döneminden kalan Vazgü kürsüsü, küçük müezzin mahvilleri, mimariyi bozmayacak biçimde uygun köşelere yerleştirilmişlerdir. İmparator kapısının iki yanında görülen büyük mermer küpler, Helenistik çağa ait olup eski Bergama harabelerinde bulunmuşlardır. Bunların sonradan 3. Murat tarafından Ayasofya'ya hediye edildiği rivayet edilir. Cami döneminde üzerlerine birer kapak eklenerek musluk ilavesiyle abdest almak için kullanılmışlardır.